Merhaba, e, 94.9 Açık Radyo'dayız e, sevgili dinleyiciler. E, Anlatıcıdaki Hakikat programında bugün tanıdığınız biri var, e, Çimen Günay Erkol. E, Özge'nin Üniversitesi'nde Edebiyat Çalışmaları bölümünde idi, bunu biliyorsunuz. Biz yine bir projeyi devam ettiriyoruz. Bu üçüncü programımız Shakespeare eserlerini bir projede inceliyorduk, e, Bugün bir yaz gecesi rüyası, büyüle büyükler için masalı. Oberon ve Titania'nın güç savaşı adlı bir başlıkta inceleyeceğiz. Hoş geldin Çimen. Hoş bulduk. Ee, şey yapalım, sen başla senin inceleme biçiminle, ben de ona eşlik etmeye çalışayım. Tamam. Alışık olduğumuz unsurların karşımıza çıktığı bir Shakespeare oyunu bu yine. Ee, Kısaca anlatarak başlayayım Hiç Hı -hı. okumayanlar ya da benim gibi çok e, Genç yaşlarında bir şekilde karşılaşıp Yıllar sonra unutmuş olanlar olabilir Ben ya okul el lisede Bir Kenneth Branagh uyarlaması Hı -hı. seyrettiğimi hatırlıyorum Onunla başlamıştım zaten Shakespeare'in merakım. Evet ee, Bu oyun Atina'da geçiyor ee, Ve Teseus'un sarayı e, Esas mekan ve sarayın etrafındaki Koru Koru konusu oyunun Teseus ve Hippolita'nın, e, Hippolita Teseus'un nişanlısı. Hı hı. Yakında düğünleri var. Bu düğün için yapılan bir takım hazırlıklar var ama bu yaz dönümü gecesinin de çağrıştırdığı üzerine e, hani baharın gelişiyle beraber yapılan törenler gibi aslında o mevsim dönümüyle ilgili de bir takım e, hazırlıklar var. Yani hı. festival gibi düşünebiliriz bunu. Hı hı. E, bunun heyecanı oyunun açılışında karşımıza çıkıyor. E, Shakespeare'ın zamanki gibi tabii ...bir takım insanlar, bir takım insanlara aşık ediyor. Hmm. Ve buradaki aşk ilişkileri... ...etrafındaki gerginlikleri... E, ...bizlere sunuyor. Hı hı. E, hemen söylemeyeyim. Yine biraz geciktireyim. Ben geciktiriyorum hı hı. her seferinde. E, kim kime aşık ama kim kiminle... ...karşı karşıya kalıyor Ben kısmına. onu bozarım. <gülüyor> evet, böyle bir motif <gülüyor> oluşturduk. E, Egeus, Hermia'nın babası. E, Lysander, Hermia'nın... ...sevgilisi. E, ama Hermia'nın... ...bir başka talibi var. Demetrius... Burada da işte Hermia evet. sevenim başka sevdiğim başka şeklinde bir senaryoyla karşı karşıya kalıyor hı hı. Bir periler Shakespeare için yine ilginç olabilecek şeylerden bir tanesi Geçtiğimiz programda da beraber yaptığımız fırtınayı tartışırken konuşmuştuk Orada da büyücü, büyücülük önemli bir yer tutuyordu Burada da periler hem olağanüstü bir dünyanın parçası ama bir yandan da o kadar dünyalılar ki iç içe geçiriyor Shakespeare bu iki hı hı. dünyayı başarıyla aramızdan birileri gibi dolaşıyorlar. Oberon periler kralı ve Titania periler kraliçesi ve onların kendi aralarındaki çekişmeyi hı hı. de aslında bu dünyevi işte düğün hazırlıkları atmosferine yansıtıyor hı hı. Shakespeare. Kadın erkek çekişmesi var değil mi? Onu evet, hı. kadınlar ve erkekler arasındaki o tatlı, sert atışmayı burada da görebiliyoruz. Hı hı. İlgimi çeken şeylerden bir tanesi, burada müthiş bir izleme olayı var değil mi? Birbirlerine bakıyorlar, hı hı. birbirlerini takip ediyorlar. işte. Aslında aşk da biraz bunun üzerinden tarifleniyor, belki bugün biraz evet, onu konuşuruz. Evet, güzel. Ee, hı hı. Hayranlıkla seyretmek. İşte Hı -hı. Aşk ona bakmak, bakılmadığı zaman mutsuz olmak falan Hı -hı. çünkü e, burada hani benim dikkatimi çeken sahneler bunlar. Evet çok güzel bir, bir yerini yakalamasın saydam benim ee, böyle Biraz. özetleyemezdim. Hı -hı. Biraz sen belki açmak istersin hani bu kısımları çünkü e, buradaki aşk Hı -hı. bir anda müthiş bir derinlik yakalıyor. Ve hani vazgeçilemeyecek bir şeye dönüşüyor birbirlerini seyretme durumu yani daha doğrusu o birbirlerine bakma durumu üzerine belki bir şeyler söylenebilir. Aslında bir tür bir mecburiyeti de tabii yani aslında cins yani Titania ve Oberon birbirinden hiç ayrılmıyorlar. Yani o Belki e, periler dünyasında boşanma ve şey yok gibi görünüyor. Henüz geçerli değil. E, üstelik şey de bunların çocukları da olamıyor. Evet. Enteresan bir, şey, bir şekilde onların çocuk edinmeleri ancak e, yani bir peri yaratacak çocukları da olması lazım. Bir devamlılık ne bileyim soylarının devamlılığı için. Dolayısıyla da birbirlerinin e, arasında hani o fiili üretimi yapacak tek şey hani bakışma esnasında kurulacakları kopmaz bir bağ oluşturmak. Çünkü yalnız bir peri değil, bir periler dünyası var gibi konuşabiliriz. Evet, sadece periler arasında değil, tabii şey, buradaki esas hani aşk üçgenleri ya da dörtgenleri mi demeliyim bir süre sonra ilişkiler birbirine karışıyor. Çünkü orada da yani dünyevi zeminde de bakma, bakılma, seyretme ve kendini kaptırarak sevme, çok önemli yer tutuyor oyunda. Kim kapılıyor? Mesela erkekler mi? Kadınlar mı daha çok kapılıyor sence? Evet ama mesela yani o ilk girişinde söylediğin hani dörtlü mü üçlü mü dediğin şeyi belki çok doğru bulabiliriz. şey Edebiyatımızda var. Nerede bir aşk varsa en az üç kişi vardır gibi. <gülüyor> çok doğru. Burada da aslında bu, bu korelasyonu kurmak böyle sadece bir şey olur. Hmm. Bizim oyunumuzda da Egeus'un kızı Hermia'nın sevgilisi Lysander ama onun talibi Demetrius. Bir yanda evet. da Demetrius'a çok aşık Helena var. Evet. Aslında Helena'nın kapılışı belki buradaki diğer insanların birbirine kapılışından çok daha farklı bir şeyleri de konuşmayı gerektiriyor. Belki o, o da hani altına çizerek söylememiz gereken bir şey yani. Hele... özelliklerine belki hani girebiliriz. Evet. Ee... Babası zaten Ego'yüz şeyle evlenmesini istiyor. Demetrius'la evlenmesini, evlenmesini istiyor. istiyor. Ona daha layık görüyor. Görüyor. Bir sürü özellikleri belki onlardan söyleyebiliriz. Helena'yla e, şeyin arasında Hermia arasında aslında fizik Farklıklar da var. Evet, e, aslında o, o oyunun girişe bize belki evet. o zemini daha iyi anlatan birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi i̇stersen oradan biraz anlatalım. Ee, hı hı. Hakikaten Atina'nın e, ne kadar patriarkal bir düzenle yönetildiğini hı hı. gösterir şekilde. Ben kızımı Demetrius'la evlendirmek istiyorum diye başlıyor zaten. Patriyakal, işte babacıl, devletsel değil evet. Biraz o anlamda. Evet, e, dolayısıyla anlamda. eğer Atina'nın bu yasalarına uymazsa zaten ölmekten başka bir şansı kalmayacaktır gibi bir Hı. şeyle karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla, bu tehdit tanıdık geliyor zaten. Evet, çok tanıdık bir tehdit. Ve evet, tesadüs diyor ki Hermia'ya işte arzularını bir kere daha tart, gençlik duygularını sorgula, tutkularını gözden geçir, düşün. Aklın yolu birdir. Eğer boyun eğmezsen babanın isteğine katlanabilecek misin rahibe kıyafetine sonsuza dek loş manastır kafesine gibi bir şey. Yani seni e, toplumdan da izole edecekleri yalnız bir hayata hazır olmalısın. İnselliği olmayan bir hayata. Evet. Eğer kabul etmezsen babanın evet. istediği adamla evlenmeyi. Ama her Hermia'nın çok e, güzel bir başka başkaldırısı var. Ben ruhumun kabul etmediği bir erkeğin boyunduruğuna girmektense seçtiğim, seçtiğim şekilde yaşarım. yaşarım. Öyle ölürüm diyebiliyor. Dolayısıyla burada hani bir yandan çok patriyarkal, yukarıdan emredici bunun nasıl yapılması gerektiğini söyleyen bir tarz var ama ona karşı çıkan, yani karşımızdaki kadınları da çok böyle nesneleşmiş, savallı boyun eğen kadınlar olarak düşünmememiz gerektiğini daha ilk satırlardan karşı evet. çıkan. Ama orada gene şeyin püçlerini da hani e, çok vermiyor. Mesela bu karşı çıkış bir sistemli, örgütlü bir karşı çıkış hı. değil. Evet, değil. Bunu yani göreceğiz. Daha melankolik bir karşı çıkış tamam. Ben de o zaman evlenmeden bir dağdaki manastırda hani e, rahibe olurum. Evet. Biliyor. Evet, e, tabii bir yandan da Lizandır. E, onu kaçmaya ikna etmeye çalışıyor. Yani biz senle kaçalım, Koruya. ...ve ee, hani yenebiliriz... Hı hı. ...aslında bütün bu sistemin dışına çıkabiliriz... ...yani hala bir ihtimal var... E, ...diye... E, ...ama bu kaçış planı gerçekleşmiyor... E, ...daha doğrusu yakalanıyorlar... ...çünkü işte Lisander'ın... E, ...peşinden, aslında peşinden gidiyor... ...evet arkadan da... E, ...Hermia'nınki gidiyor... ...böylece bir şey peş peşe herkes birbirini kovalıyor değil mi? Evet... E, Önünüz bir mi böyle aslında? Bu bu birinci sahneydi. Evet. evet. evet. İkinci sahnede yine şimdi bu üç <gülüyor> aç üçgenleri ya da dörtgenlerinden uzaklaşmanın belki bir unsuru e, hani toplumun o, o zaman çok sınıflı diyemeyeceğimiz belki ama şu anda şu andan baktığımızda o sınıflı yapısını anlatan bir şey olarak değerlendirebileceğimiz şekilde Günlük hayattan çeşitli böyle esnaf figürleri çıkıyor karşımıza. Marangozcu, dökümcü falan şeklinde. Bunlar da hani Shakespeare'in aslında gülmejesinin çeşitli unsurlarını taşıyan, işte işleri yanlış anlayan Hacıvat Karagöz gibi neredeyse yani kelimeden Sesleş başka hı hı. bir anlam türeten Yanlış anlayan yanlış anlama üzerine Kendisi fikirler geliştiren hı hı. Derinleştiren yanlış anlaşılmayı evet. Tipler ee, ve böylece Başka bir komediye yuvarlanıyoruz hı hı. Ee, Bu ikinci Şeyde ikinci sahnede. Burada ben belki bir şey söyleyebilirim hı hı. Şimdi bir ...anlattığım bu ikinci kısımda aslında... ...bunlar e, bir tiyatro sahne edilecekler. E, evlilik döneminde... ...Hipatolia ile evlenecek ve... ...onunla e, evleneceği gece için bir... ...bu aşağı sınıftan... ...marangozla, terziyle bir oyun sergilenecek. Bunun ipuçlarını bize zaten... E, ...oyunun metninde veriyor Shakespeare. E, bu oyunun içindeki oyun kurgusu aslında... E, ...bir oyunu böyle anlatmaya biz şuze diyebiliriz. Yani hikayenin nasıl organize edildiği. E, tabii burada bir biçimi de bize veriyor. Normalde bu kurgulamayı ya da bu bu e, bu oyunun nasıl bir krokiden hareketle yazıldığını... ...normalde biz göremeyiz bir kitap aldığımızda. E, yazar bunun krokisini ya da tırnak İngilizcesi plotunu bize söylemez. Şurasından da bahsetmez. Biz bunu şeyin okudu, okuduktan sonra anlarız. E, dolayısıyla bu oyunun içindeki oyun e, sürekliliği ve e, dinamik bir işleyişiyle aslında bir ön haz olarak da rüşvet e, ediliyor yani okura. Diyor ki burada enteresan şeyler olacak. Oyunun içinde oyun var. Bu bir tür biçimin öne çıkarılması aslında yani e, ön haz üzerinde dur duracağız biraz ilerlediğimizde. Ben onu derinleştireceğim. Şimdi sen aldığın yerden devam edersin ben de. Nelerde? Tamam. İkilerimde. İkinci perdeye geldiğimizde... ...periler ortaya çıkacak. Ee, şimdi dolayısıyla önce bu... ...aşk üçgenleri dörtgenlerine... E, ...tanık olduk. Yani daha doğrusu ya da Atina'nın... ...işte o patriyakal düzeni içerisinde... ...kadınların mutsuzluklarıyla ilgili bir açılış sahnesi var. Arkasından bu ayak takımının... ...sergileceği oyun var. Hı -hı. Dolayısıyla herkes olduğundan farklı göstermeye... ...çalışacak. Kendisine bir takım roller üstleniyorlar. Ee, sonra ikinci perdenin... ...birinci sahnesiyle beraber de bir... Periler dünyasına giriyoruz ama işte enteresan şekilde periler dünyasında da bir ezme ezilme ilişkisi var ve karşımızda Oberon'un işte emredici, hükmedici tavrı ve işte periler kraliçesi Titania'nın Titanian hafif başkallarısı var. Oberon ilk başlık kadın ben senin efendin değil miyim diyor Hı -hı. mesela daha o ilk, o ilk andan itibaren oradakinin de bir güç savaşı olduğunu ee, işte kim... cinsellik cinsiyet üzerinden değil mi bu Oberon erkek? Oberon erkek evet ama hani Oberon'un erkekliği de işte hani yine hükmetmek üzerine kurulduğu sürece oradaki e, varoluşu sürdürülebilecek bir erkek. Dolayısıyla hükmedemediği anda sanki yitireceği için e, nereye kadar nüfuz edebileceğini insanların hayatına görmeye çalışıyor. Şeyi ee... bilebiliyor muyuz Çimen? Yani bu biri kral biri kral içe. Diyince benim aklıma sen tek hanedanlık var bir, birbiriyle evli mi bunlar? <gülüyor> Burası biraz daha karışık çünkü birbirlerini şeyle de suçluyorlar yani sen değil miydin o Amazon evet. e, işte güçlü kadınların peşinden giden şeklinde? Yani buradaki ilişkiler biraz daha karmaşık galiba ama e, bir çocuk var söz konusu. Kıskançlık var. Evet o çocuk. Aslında bu gene evliliklerde olan bir şey. ama. Evet. Evli bir, olduklarını tamamen anlatacak bir şey değil. Sevgili de birbirini kıskanabiliyor. kesinlikle olabilir ama bir, bir bağ var. Kuvvetli Hı. bir bağ var. Birbirlerine birbirlerine ait olduklarını belki karşı taraftan duyarak e, tescil etme çabası diyebiliriz Hı. buradaki şey. Yani eğer ben sazın sözümü geçirebiliyorsam bu hala aramızda kuvvetli bir ilişki olduğunu gösterir Hı. diyebiliriz Diyor, belki. Evet, o Belon'un yapmaya Hı. çalıştığı şeyi. E, ve böylece biz hani periler dünyasına da bir geçiş yapmış oluyoruz. Ben bugün şeyi de söyleyeceğim Bugün bize teknik masada Ömer Şahin ve Andrei Grisco yardım ediyor Onlara da teşekkür edelim Elena, belki Helena Belki Helena'nın tutkusunu biraz daha detaylı tartışmak lazım ama Bunu hemen yapalım mı yoksa Bence yapalım Senin hani erteleyeceğin bir şey yoksa Belki burada şeyden biraz ben bahsedebilirim yani biraz daha sonraya bırakacaksan eğer. E, bu batı anlayışının aslında anlatıları çok çeşitli görünüyor batıdaki metinlere bakıldığımızda. Ama orada ortaya çıkarmaya çalıştıkları metinin bütünlüğünde e, aslında karakteristikler var. Bir tanesi e, onların ortak bir işlevi olduğu yani bir şeyler bir, e, bir e, fikir bir e, mesaj vermeyen tırnak içinde bir özelliği var. Bir de e, değişmez niteliği olan kalıplar kullanması. Mesela bu şeyde olduğu gibi oyunun içinde oyun işte ne bileyim işte ret, geriye doğru hatırlama, flash e, bekler falan hmm. bunlar e, çok e, kullanılan yöntemler aslında e, dolayısıyla bütün bu e, şeyi parçalayabiliyoruz fragmant edebiliyoruz burada bu tekniği kullanmış dolayısıyla analiz edilebilecek metinler bunlar bunu da söyleyebilirim. Biraz sonra belki ben Shakespeare'in ile ilerleyişi üzerine konuşurum. Sen bence devam ettir. Çünkü bir iki üç dakika sonraya kadar, beş dakika sonraya kadar hatta. Tamam benim için ilginç bir karakter bu Helena. Çünkü müthiş bir kapılış içerisinde. Burada işte hani belki benim sevdiklerimin üzerine sen şarkı arasından sonra devam eder ve onu Hı -hı. derinleştirirsin. Çünkü hani senin kadar bu işin uzmanı değilim ama... Ee, Hı -hı. ...çok abartılı bir sevgisi var, böyle hani kendisini köpekleştiren bir sevgi olduğunu bunun da açıkça söyleyebiliyor. Ee, Demetrius'a karşı duyduğu bu sevgide hiç karşılık görmüyor ama görmediği karşılık bile onun aşkının alevlenmesine sebep oluyor. Burayı okur musun? He, şöyle soruyor, soruyor. Demetrius Hı -hı. seni baştan mı çıkarıyorum tatlı sözler mi söylüyorum sana açıkça gerçeği söyleyip seni sevmiyorum sevemem demiyor muyum yoksa Helena işte sen böyle söyledikçe daha da alevleniyor aşkım Hı -hı. diyor senin sadık köpeğinin ben ve Demetrius beni ne kadar döversen o kadar kuyruk sallarım ben Hı -hı. Beni köpeğinmiş farz et tekmele döv yoksa unut ne yaparsan yap sana layık değilsen bile izin ver peşinden gelmeme. Senin aşkında köpeğin gibi sevilmekten daha aşağı bir yer var mıdır acaba? Ama hmm. benim için yüce bir sevgidir bu da. Evet, e, ben onu senin dediğin gibi sonra e, konuşayım. İlk müzik aramızı verelim mi? Tamam, ne dersin? tamam. olur. E, yine Yağmur Arı. Bu programı izleyenler Shakespeare'in e, incelemelerinde hep Yağmur Arı'yı, onun seçtiklerini dinlediklerini e, hatırlayacaklar. Doğru okuyorum galiba. Kedili Masa, değil hı. mi? Evet. Ee, Siyahlardan albümü galiba bu. Fulya Kunday söyleyecek. Tamam. Dinliyoruz. Merhaba sevgili dinleyiciler 94.9 Aşık Radyo'dayız ve Anlatı'daki Hakikat e, programı Oberon ve Titania'nın güç savaşı e, e, söyleşisi devam ediyor bir şeyde kalmıştık e, Helena'nın e, karşılıksız aşkı olan Demetrus'a verdiği cevabı okumuştu bize e, aslında burada iki kadın karşılaştırmasıyla ben e, bir miktar konuşayım İki kadın var. Bu Helena aslında Hermia'dan daha uzun boylu, daha alımlı. Ancak Demetrius da karşılık bulmaz. Demetrius görmez ona olan aşkını. Hermia ise aslında daha kısa boylu ama Lysander onu sever. ...babasının onaylamadığı... Egeus da aslında Demet Ruslu olmasını... ...çünkü birbirlerinin hem ekonomik hem de fizik olarak... ...uygun olduğunu düşünür... ...şimdi burada... ...bu kuyruk sallama... ...şimdi iki tane kadın tipi var... bir aşık olunan kadın tipi var... ...ikincisi indirgenmiş bir şekilde... ...işte kuyruk sallayan, kışkırtılan... ...kışkırtan bir kadın tipi var... ...dolayısıyla da böyle bu kadını da biz tanıyoruz... ...ama bu bir fetişik... E, ...anlam taşıyan kadın... Fetişik anlam ben e, gene psikanalizde bir şey var. O, oradan hareketle söyleyebiliriz. Yani e, fetişik anlam e, esas hedefe ulaşmamış e, bir cinsel aktın akta giden yoldaki yarı aşamalardan biri. Yani dolayısıyla bu hem e, pekiştiriyor hem fikse oluyor. Sabitleniyor bu. Dolayısıyla biz onun daha ötesini isteyemez hale gelebiliyoruz. Yani aşkı değil de kışkırtıcılığı, işte, köpek gibi davranan kadını da kavramız kafamızda tutuyoruz ve bu daha hafif bir ilişkinin ve sürekliliği olabilecek, daha kolay ve sık yapılabilecek bir e, hem bir gerçeklik haline geliyor hem de bu fetişik anlam e, şeyin önüne de set çekiyor. Yani sadece gerçeklik tekabül edebilecek e, ilişki biçimindeki kadına ulaşmayı da aslında erteliyor. Dolayısıyla bu ertelemeye ve zamanı uzatmaya da e, sebep olan bir şey. E, belki bunu ara ara bu fetiş anlam, melankolik anlam karşıtlığını psikanatik incelemeleri bu metinin e, esnasında yapacağız olur mu? Sen istersen şeye devam edersin. Hı -hı. Hı -hı. Şey de ilginç, daha önce fırtınayı tartışırken bir mendil vardı. Beni aldattığın kanıtı nedir diye sorulduğunda işte işlemeli mendil çıkıyordu. Burada da bir Menekşe bir iş, bir iş. var değil hı. Mi? Hı. Afrika menekşesi Hercai menekşe e, Bu bir iksir olarak Göz kapağına damlatıldığında hı. Karşındaki insanı gözünü açtığında Kimi görürsen onu sevmen anlamına geliyor hı hı. Bu, bu fetişin de ne kadar ani bir şekilde gelişebileceğini evet. Göstergesi tabii, tabii. Onu söylemek için Güzel. bunu yakalamaya çalışıyorum O ucu yakalamaya hı. çalışıyorum Yani hani fetiş Hakikaten bir noktada kendi kendinize derinleştirdiğiniz bir şey belki ama e, oyun o sihir kısmını da dünyevi hayatımızın bir parçası haline getirerek aslında bir anda evet, bir, herhangi bir şeyin böyle karşınızda feçişleşebileceğini gösteriyor. O şey de e, oyunun e, kaderini değiştiren bir an olduğu için... Şimdi göz... gelirim, biraz şey de var tabii göz kapağına damlatıldığı andan itibaren uyandığında bir başka kişiyi görecek ve onun ona aşık Hı. olarak devam edecek. Dolayısıyla şey banalleşiyor. Yani daha bir sahne önce bir başka kadın için yanıp tutuşan bir insanın ya da bir erkek için göz kapağına bir şey damlatıldığında tam tersine bir başkasına yönelmesi, onu fetişleştirilmesi, fetişleştirme olayının da biraz sorgulanması gereken bir şey olduğunu tabii tabii yani bunu genişletebiliriz yani fetişik anlam ihtiyacı niye hani e, nereden doğuyor diyebiliriz yani aslında bu, bu insan e, anlam hani peşindemiş gibi görünüyor olsa da gündelik hayatını bu kadar çok anlamı kafaya takın yani bir filozof gibi e, yaşamak aslında onu taşımak o kadar kolay bir şey daha hafif şeyleri taşıyoruz fetişik anlam Sık ve e, derinlikli olmasa da sık doyuranda da bir şey. Yani bir, risksiz de bir şey. Evet. Yani düşünsene hani sadece bir ilişkin olup evliliği sürdüreceğine hani onun daha ilkel aşamalarında oraya gidecek bir pozisyonun sana yetiyor olması. Evet. Onu öne çıkartıyor. Onu büyütmeye çalışman. Çok anlamlı olduğunu söylemeye çalışman. Bu oyundaki çok daha e, geciktirici bir şey. Zor bir, zor bir anla da karşı karşıya bırakıyor. Hı -hı. Sen gözünü açıyorsun ve karşında fettişik bir halde bağlandım biri var ve hani kader ağlarını bu şekilde örmüş dolayısıyla o duygunun derinliğiyle de boğuşmak zorundasın ve karşındaki insan gayet mantıklı yani bu sahne çok ilginç Lissender uyanıyor gözünü açıyor Helena'yı görüyor hı hı. işte ışığım Helena'm benim demeye başlıyor Helena gayet mantıklı ya yani sen öptekini seviyorsun beni sevmiyorsun aslında diyor öyle söyleme öyle konuşma hı hı. sen işte onu seviyorsun Hermia'yı Her seviyorsun ya Her da seni seviyor falan diyor onu böyle mantıklı ilişkiye dalga mı geçiyorsun yorulamıyor falan <gülüyor> mantıklı ilişkiye ikna etmeye çalışıyor ama Alexander hayır onunla geçireyim hmm. tüm saatler için çok pişmanım falan diye şimdi tekrar e, kendi ifade etmeye aşkını karşılık bulmaya çalışıyor. Evet. Ben burada ek, e, yani bu konuyu ya biraz daha bir şeyler söyleyebilirim. Şimdi bu e, e, şimdi bu çiçek aslında böyle çok kullanılmış bir şey. Hı. Yani işte kalp figürleri ve çiçek işte Japon çizgi filmlerinde gözlerinin etrafındaki o çiçek figürleri kadınlara çiçek destesiyle kadının bir çiçek olduğunu söylemek. İşte gül, bülbül bütün bunlar aslında hep var. Bugün de var. insan gözüne sıkılabilecek en iyi şeyin çiçek yani olduğu. Ama burada işte bir vahşi çiçek, bir afrika menekşesinden menekşeden, hercai menekşeden bahsediliyor. Ben buradan e, ilerleyerek aslında şeyden biraz bahsetmek istiyorum. E, e, e, şimdi bir uyandıran var. Bir de uyuyanlar aslında. Bu, bu bir temel sahne gibi düşünebilirsek. bunun Bunu da fetişizm, hmm. fetiş anlamla ilişkilendirelim hatta sonra. Şimdi aslında bu uyandıran ve uykudan uyanma şeyi böyle çok kritik bir sahnedir. Yani bunu bebek ve çocuk anne ilişkisine, bebek çocuk anne ilişkisine böyle kafamızda tasarladığımızda... ...uyandıranın anne olduğunu, her uyuyan çocuğun uyandığında cinsiyetinden bağımsız aslında... ...ona aşık olacağını biz biliriz. Evet. E, dolayısıyla hayattaki uyandıran pozisyonlarımızı aklımızdan geçirmeliyiz bence. Ne kadar tarihimizde uyandırma eylemi yaptığımızı. Bunu sadece bir fizik şey gibi düşünmeyelim. Bir de uyuma durumumuz var. Bu gene bizi uyku durumundaki bu, bu şeye açık halimiz yani bir iksir damlatan biri var. Ben onun da anne olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki kez bu iksirin etkisini göreceğiz. Bir de e, sahiden uyandıracak. İşte evet seni uyandırdığım güzel bebeğim bana aşık oldun ama şimdi bir damla daha damlatacağım. Ben senin annenim. Evet. E, aşık olacağın kişi başka olmalı. Şimdi bu kaotik bir şey aslında bir taraftan da. Evet. Ama uyandırma ve uyandırma eylemini orada tutarsak bence bu da fetişik bir aşama yani. ...yani sırf orada da kalabiliriz... ...o temel... E, fantastik bir şey olarak... ...beni kim uyanıracak? Evet. Helena tabii bütün bu... ...karmaşıklığın ortasında kalınca... ...ve mantık yoluyla bu işin içinden çıkamayınca... ...biraz agresifleşiyor da... ...yani müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyorum... ...siz benimle ha, eğlenmek ki için anla anlaşmışsınız... ...işte zavallılığımla eğleniyorsunuz... ...işbirliği yaptınız eğlenmek için... ...yani benim karşımda gibi bir şeyler söylüyor... Kırıcı ee, davrandılar tabii yani, kızcağıza yani o. Evet ve ama bunu erkeklik üzerinden eleştiriyor. İlginç olan şey o. Ee, lanet olsun canınız cehenneme hepiniz birlik oldunuz demek eğlenmek için benimle diyor. İşte sayıyor sayıyor Dil sayıyor. Değil açısından erkeklik? Gerçekten erkek olsaydınız hassas bir hanımefendiye böyle davranmazdınız diyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi diyor içten içe benden nefret ederken şimdi tutmuş göklere çıkartıyorsunuz beni diyor. Yani birine kızarken de cinsiyetimiz ne olursa olsun yine erkek bir dine evet. sahip olmamız lazım çünkü en can yakan o evet, ve burada işte beni ağlattınız aferin size şeklinde hiçbir soylu erkek genç bir kızı böyle incitmez ...diyerek... adam mısınız e, sen. evet yani siz de soy, evet. soylu musunuz adam mısınız gibi bir eleştiriyi yerleştiriyor buraya. Daha önce oyunlarda tabi bu hani postkolonyal bir takım Hı -hı. unsurlar vardı. O zamanki kullanımlar çok daha dikkat çekiciydi ve daha derinleştirilmişti de oyunlarda. Burada belki sadece bir anda söyleniyor geçiliyor ama Lizandır artık aşık olmadığı için Hermia ne oluyor bana bir anlatır mısın dediğinde çok sert bir şekilde benden uzak dur derken mesela Habesh kızı gibi bir şey kullanabiliyor ya da işte Kabrık Tatar. Başımdan... Ben başından kafamda biraz zor. Anlandırıyorum yani Habeş de derken Bu Afrika Koyu renkten kastetmeye ha. çalışıyor ama Aslında bir burada kitapta düşülen dipnotta da Esmer güzeli olduğu için Hermia siyah saçları Nedeniyle böyle bir kullanımda tercih edilmiş Olabilir gibi bir şey söylüyor ama artık hani istenmeyen sevilmeyen ötekilik Anlamı taşıyabilecek bir şeyleri de böyle Kavruk mesela benim çok hoşuma gitti Kavruk Tatar Tabi canım diye bir iki kere kavurmak lazım Evet İşte hani iğrenç Büyücü zehirli yılan falan Hani hmm. tehlikeli olabilecek ne varsa Üst üste hmm. ekleniyor bir anda İngilizler sarışın değil mi? Bilmem böyle bir belirgin var mı hani Galiba şöyle bir şey var Asaletlik azından... şeyine bir dönem bakılmış Sarı olanlardan Asil olma ihtimali oluyor Ne Olabilir dolayısıyla Sen çok ben biraz <gülüyor> Habeşistan neresi? Habeşistan Etiyopya, Etiyopya. O zaman oraya o dönem tabii kölecilik tabii. sonlanıyor yani, ama bin, 1560 mıydı bu? 1560. Aslında tabii ki sadece siyah saça değil yani sen bana layık değilsin'e hmm. de vurgu yapan i̇şte bir ona, şey bu. Evet, evet. evet. kesinlikle ya. sadece sen siyah saç kimsin? koyu renkten değil ama Kime sen köle falan. kızı hani ben hmm. senle olmazdık zaten ayrı dünyaların insanları eski bir vurgu da ver veriyor. Bu söylediği. Bir müzik arası daha verebiliriz. Olur. O zaman yine Yağmur Arı'nın bize yaptığı seçkilerden geriye dönme parçasını Can Güngör'den dinliyoruz. markoz on laağı dolar delik geçen okuış o, o kırrmaza bakış küçük bir şimdi atırken acı so Elin beni alır O düştüğümüz ev Ve odamız Dipsiz Birer kuyu iner ömrümüz boyu Geriye dönme Geriye dönme Geriye dönme geri dönme Geriye dönme Geriye dönme, geriye dönme. Geriye dönme.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 Ancağ kömür gibi sonra sesler dindi iki yol belirdi matemin nereyesi kim kimden vazgeçti anlatırken acı soğuk elin beni alır oğlum şey bizle bir birbirüst gibi durur gözlerden kaybolur. Geri eden mi geri eden mi Geri eden mi gerdan mı gerdan Geri eden ah May dönme, here than ah İkrar merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatıdaki Hakikat programı güzel güzel ilerliyor. Ee, ben Ahmet Palat Coşkun ve konuğum Çimen Günaygül Erkoğlu birlikteyiz. Ee, Oberon ve Titania'nın güç savaşını konuşuyoruz. Ee, Çimen, bir miktar ben şeyden bahsetmek isterim eğer e, şey, uygun mu bilmiyorum ama Lirizminden bahsedeceğim. Bu Shakespeare inceleme, Shakespeare bir tür lirik anlatıya sahip tüm eserlerinde. Burada melodi ve ritim aracılığıyla aslında bunu sürdürüyor. Ee, tabii bu melodi ve ritim aracılığıyla zaman erteleniyor. İşte İngilizce postponement dediğimiz ve geciktirici uzam ve mekan da oluşuyor. Aleatory space dediğimiz. Bu, bu Peter aslında bir tür e, dikkatini çekmiş. Ben de bunu burada incelediğimde aslında lirik e, baştan sona bir kere okunduktan sonra e, geriye doğru yeniden e, okunmayı gerektiriyor. Bunu geçen incelememizde de konuşmuştuk. Buna Mekik e, Hareketi karakteri diye. Şey yapmıştık Aslında bu kitabın sadece bölümleri arasında Başımıza gelen bir şey değil Kitabın tümü bittikten sonra da Başımıza gelen bir şey yani Ne oldu şimdi biz ne okuduk Karakterler kimdi Bunu hep bu ritmi ve Melodisi yüzünden çünkü şeye Uyak ve Kafiye'ye çok Önem veren de bir yazar Biz geriye dönme eylemini de Şöyle yapıyoruz yani Mekke hareketinden bahsedersek Lirik, lirik'in tarzında mevcut olan uyak ve ölçü aracılığıyla e, ilk okumada fark edemediğimiz paralellikleri ve bağlamalı bağlantıları keşfetmeye zorluyoruz kendimizi. Ama bu bir tür enteresan bir şey. Yani bu hissettiğimiz duygu bir istek arzu halindeyken yani ne oku, okuduklarım neydi deyip geriye dönme e, ihtimali e, varsa aynı zamanda ya bu çok zor, şimdi devam edemeyeceğim deyip bir vazgeçmeyi de aynı anda barındıran bir özelliği. Ama tipik bu bu konu biraz ön haz dediğimiz bir rüşveti aynı zamanda barındırıyor. Yani diyor ki tekrar bunu okuma ihtimalin var. Shakespeare bu seni okumazsan gelecek seni okursun. <gülüyor> Okumaya devam et çünkü şeyin ritmini kesme. Yani orada melodik ilerleyişi kesme diyor. Evet ben biraz sonra onu biraz daha açarım. Sen, Beşinci ya. perdede artık hani bu zanaatkarlar oyunlarını sergileyecekler düğün öncesinde. Teseus biraz anlamaya çalışıyor, bilgi, bilgi alıyor. Burada Lissander'ın, Teseus'un, Hippolyta'nın bir de Filostrati'nin konuştuğu bir sahne bu. Hı hı. İşte aşağı yukarı 10 kelimelik bir oyun bu Sayın Lord'um. Bildiğim oyunların en kısası gibi bir böyle bilgi vermeye çalışıyor. Ama şimdiye kadar hiçbir oyunda bu kadar kahkaha atmamıştım. Diyor. Bu da sanki böyle hani o o anla o düzenle senin bağlantını kopartan ve unutmanı sağlayan e, bir boşluğa seni bırakan bir kahkaha sanki. Çünkü Hı -hı. soruyor Teseos bu oyunu oynayanlar kimin yani nasıl yapacaklar bu kahkahayı diye provalarda kendimi tutamadım diye kendisine anlatılan övülen bir oyun olunca. Burada Hı -hı. diyor Atina'da çalışan zanaatkarlar bunlar kafalarıyla Hı -hı. emek harcamamışlar daha önce. Şimdi kalkmış ilk denemeyi sizin düğününüz için yapmışlar ve size bu oyunu hazırlamışlar. Yani sanki doğaçlama. Gandilinden yani oluşan böyle bir Hı -hı. komiklik hali var ve o doğallığın da burada böyle bir önemli bir şey olarak vurgulandığı benim dikkatimi çekti. Yani çok uğraşılmış, düşünülmüş, planlanmış bir şey değil şimdi sizin karşınıza çok doğal gelecek bu ve hani çok güleceksiniz. Evet ama işte bu da bunda da şey var. Yani ...bir ön rüşvet var... ...bir bilinmez bir şeyle karşılayacaksınız... ...düşünsenize Terzi'nin Marangoz'un... ...oyunca bir kralın da... ...düğün yapacağı bir gecede... ...zaten bütün yaz hazırlıkları... ...başka konularda da yapılıyor... ...Teseus görelim bakalım deyince... ...şimdi çok beklentiyi yükselttiği için galiba... da yani size göre pek bir şey olmayabilir... ...bu oyunda diyor, ben baştan sona izledim... ...ama bu niyetlerini eğlenceli buluyorsanız... ...bu zanaatkarların o başka... ...size hizmette bulunmak için çünkü bunu yapıyorlar... ...diyor ve hani... Böylece ikna ediyor. Sahnelenmesi Evet. Için. Ama şey olarak kabul ediyor. Ben diyor, severim diyor. Evet. Halkımın diyor böyle. Halkım, yeter ki niyetli olsun evet, diyor. Evet, halkımla kaynaşmak istiyorum gibi. Onları hmm. kabul ediyor. Hmm. Tevazu, yani Onların tevazu göstermelerini olanak sağlayacak şeyin işte kral oldukları pozisyonu pekiştiren de bir şey. Evet. Kral ne yapacak? Bağışlaması lazım. Evet. O yüzden de hmm, öyle insanlara da Buradaki roller de ilginç tabii yani hani şimdi mesela esnaf ya da işte ayak takımı falan dedik ama şuradan tekrar bakarak yanlış olmasını söyleyeceğim. İşte marangoz, dokumacı, körükçü, tenekeci, doğramacı ee, <gülüyor> evet ve bir yandan da ama bu e, oyundaki roller işte biri aslını oynayacak öbürü bir duvar rolü yapacak duvarın iki tarafında insanlar birbirleriyle fısıldaşacaklar yapıyor. evet parmaklarını kapatarak aralıyor yapıyor. evet dolayısıyla o şey e, şenlik hali hmm. ne yaşatıyor bu sahnelerde de körükçü nasıl bir meslek? körükçü acaba e, bilmem ocak yakmak için falan evet. o, hani, o körüklerler sabahtan akşama kadar Dolaşıp evet belki demircinin şeyini ısıtsın diye hmm. üzerinde sıcak demirci yapacağım Evet. Kalmadı böyle mesailer. <gülüyor> Körükçüyüm. Ne yapıyorsun? Körükçülük yapıyorum. Hı -hı. Duvar bile konuşuyor kısacası oyunda. Yani enteresan. Güzel ama bu. sevimli. Ben evet. ben onları iki sevgili iki parmak arası Parmağını açarsa duvardan. Duvarın gübireni... çatlağı oluyor kapanınca. Mükemmel değil mi? Mükemmel bir duvar ya. <gülüyor> yani hani insanların önüne engel olursa olsun onun aşılabileceğini falan bir yandan böyle size düşündürüyor Hangi neyin duvarı mı yatak odasının duvarı mı Şimdi mesela bu çok önemli Ya evet kesinlikle Duvar var duvar var <gülüyor> Aşılamayacak var mı? Aşılamayacak duvarlar da olabilir doğru ee, Bu oyunla beraber e Burada da mı aslında bu ...önhaz rüşvetleri var. Freud şey diyor... Önhaz, ...önhaz kavramı için... ...yazarın ilkel sıkıcı... ...itici fantezisinin yumuşatılması... ...olarak anlatıyor. Yani bir görüşmede de aslında bu var. Yani görüşmeye gelen, danışmaya gelen... ...kendi e, öfkesini... ...işte bilinç dışı... ...çatışmalarını... ...dil, dil, dil, dil, dil aracılığı yaparken... ...yumuşatarak yapıyor ama... ...gerisin geriye... Dinleyende şu... ...bu ne anlatacak ya? Bunda neler var acaba? Dolayısıyla dinleyeni... ...şey yapıyor yani... ...bağlıyor. Ama onun devam etmesini... ...bir müddet sonra aslında göreceğiz. Yani geriye de çekilebilir. Bundan bahsetmiştik. Ee, evet... Yani oy, oyun tabii artık hani bir sona doğru götürüyor ister istemez oyunu. Bu aşk ilişkileri karmaşıklaşıyor. Ee, i̇şte gözüne bir şey damlatıldığı için ötekisine aşık olmalar var. Ama bir noktadan sonra artık doğru tırmanıyor bütün o heyecan, gerilim. Ee, ve Oberon ve e, Titania'nın artık o kendi aralarındaki gerilimi de yavaş yavaş çözmeye başlamalarıyla beraber... ...önce periler katındaki gerilim çözülüyor ve daha sonra o dünya katına inecek... Oberon'la Titania arasındaki e, çocuk, yani bir çocuk meselesi var. O da dikkatini çekmiştir, sen söyledin zaten. Hindistan kralının mahiyetinden alınmış bir çocuk var. Oberon o çocuğu Titania'dan almak istiyor ama Titania'da onu vermek istemiyor. Dolayısıyla böyle bir ile başlamış sanki aralarındaki şey. Orada da şey böyle bir kökende bir boşluk var. Yani aslında biz periler dünyasını işte kral... Peri, kraliçe, peri ve o, o bir iktidar da pozisyonu aynı zamanda kral aklınıza bir devlet biçimleri gibi geliyor. Ama sonuçta onların da böyle bir yavru, yavru peri yetiştirmek gibi türlerine ve soylarına, kraliyetin soyunu devam ettirmek için e, bir çocuğa ihtiyaç var. Ama bunlar anladığım kadarıyla fertil değiller. Ne denir? Kısırlar mı? Evet. Sanki perilik kısırlığı da her şeyin bir kötü tarafı var yani. Işte. Ee, Oberon'un öfkesi biraz da şeyden de olabilir mi? Ee, hmm. Yani bu çocukla çok fazla ilgileniyor. Kim? Titania. Çocuğa çok bağlanmış. Şimdi Robin şöyle anlatıyor. Burada diyor şenlikler burada olacak ama Oberon çok öfkeli. Gazap içinde. Çünkü kraliçe kendi hizmetini almış. Hindistan kralından çalınan güzel bir çocuğu. ...o çocuk kadar tatlı bir evlatlığı olmamış şimdiye kadar... ...kıskançlıktan çatlıyor Oberon Hazretleri... ...kendi mahiyetine hmm. istiyor o çocuğu... ...yani çocuk öyle bir nesne haline gelmiş ki... ...Titanya'nın göz ondan başka hiçbir şey görmüyor... ...çünkü kraliçe deli oluyor o çocuk için... ...onu alıkoyuyor, ona çiçeklerden taçlar yapıp... ...neşesini buluyor... ...dolayısıyla e ama, o, o Oberon'un... ...arzuladığı... ...ama kadın erkek mesela... E, ...cinsiyetler arasındaki... ...çatışmada... Ee, şey nesnesi, kıskançlık nesnesi çocuğun çok az olduğu bir şeydir. Mesela ben de alacağım bu bir erkek olarak çocuğumun saçına işte çiçeklerden taç öreceğim diyen bir erkek çok az yani fiilen. Yok, onu istediği için değil. Titanya'nın meşguliyet, gerçek meşguliyetin o olması giremiyor. için evet. Yani hani... onla ne ilgileniyorsun <gülüyor> ben? Ha o zaman tamam <gülüyor> ama. istediğim var. şey o evet. Yani <gülüyor> o şey çocuk oldu. olmadan önce Titanya ben de senin çocuğun oluyun. Titanya evet <gülüyor> yani, sadece <gülüyor> benle ilgilenecekti ama şimdi yani hani çok ciddi bir tartışma yok aralarında ama diyor Robin... ...asla buluşmuyorlar... buluştuklarına hmm. tartışmıyorlar ama düşmanca bir tavır aldılar birbirlerine... ...ve onu çözemiyorlar... ...şimdi o çocukla o, biraz ilgili... Biraz haklı galiba Oberon... <gülüyor> o çocukla ilgili durum çözüldükten sonra... E, ...galiba veriyor Titania çocuğu Oberon'a... ...vermeye razı oluyor ya da... E, ...dolayısıyla bu hani, sen benim kıymetlimsin mesajı demek oluyor galiba yani... ...o çocuktan daha önemlisin sen demek oluyor. Bu çatışmaları da aslında ya da bu hani bu, bu çatışmalar bu çatışmalar nereden çıktı ya hani tırnak içinde diyeceğimiz durumları bilerek yaratıyor olabilir Shakespeare. Çünkü e, hani bunu okuduğumda benim okur okur tepkisini hani kışkırtan bir bir tarafı var. Ama bu kışkırtmayı uzattığında da beni yoracak olan da bir ihtimal var. Yani bu kadar kışkırt kışkırt bir yere varmayacaksa. Dolayısıyla da vazda geçiriyor. İşte bu metnin ilerleyişi hep öyle. Çocuk kim? Niye sürekli çocuğuyla ilgileniyor diye benimle ilgilenmiyorsun diyen Oberon. Sonra bunu diyor diyor. Hem de melodik ve ritmik anlatıyor. Bir de sonra okur şeye de kapı ne oldu da bunlar? Yani bu çocuk da nereden ha, ne zaten? gerek var? Sonuçta şey oluyor böyle bir Tamam tamam ben bunu seneye bir daha okuyayım. Evet hani tekrar bu... çözemediğim bir şeyler varsa tekrar evet. okuduğumda gözüme çarpacak diye düşünebilirim. Evet. Ee... Ama kışkırtıyor sürekli böyle şeylerle kışkırtıyor okuru. Evet hmm. işte hani bu periler diyarındaki gerginlik çözümlenince de elbette şimdi oradaki açlıklar birbirine kavuşunca sanki buradakilerin de kavuşması lazım. Dolayısıyla bu hani göze damlatılan çiçek suyu nedeniyle... Hı -hı. Yanlış kişilere yönelen aşk şimdi tekrar eski nesnesine yöneliyor ve hani aşıkların birbirine kavuştuğu bir son bizi bekliyor diye zaten o çözülmeyle beraber biz de sonu algılamaya başlıyoruz yavaş yavaş. Yani hmm. aslında en başta işte üç gün dört gün sonra yapılacak düğün töreni için yapılan hazırlıklar diye başlamıştı zaten hmm. o törenle sonuçlanıyor. Evet ben belki bu bu, bu, bu, bu konu, bugünkü söyleşede Önhaz'dan çok bahsettim onu toparlayacak bir şey söyleyebilirim bu Önhaz dediğim gibi böyle bir, bir miktar boşluklar bir merak uyandıran e, ön rüşveti aslında yazarın bize hani burada dedik gibi biçimde bunu çok yapmıştı yani oyunun içinde oyunu kurguladığını bize deşifre ediyor yani hatta söylüyor şefriyet mi? daha çok ee, ...bütün bunları yaparken de bir cinsellik ilişkisinde yapıyor. Yani kadınla erkek arasındaki çatışmalardan yapıyor. Ben seni sevdim, sen beni sevmedin, sen çocukla çok ilgilendin gibi. Dolayısıyla önhaz şöyle ilerliyor. Hem cinsel bir içerikle ilerliyor yani baktığımızda... ...hem de sonunda ne olacak diye bir bilmeyi merak eden... ...yani kognitif de bir süreci var. Yani bir bilişsel şeyi de amaçlıyor. önhazı böyle kurmak lazım. Yani özellikle bir metin işare ederken giriş bölümünün önemce bir yerine aslında ön haz, ön rüşvet verilerek e, yapılmasını sanki bize bir model transferi olarak söylemiş oluyor e, Shakespeare. E, biz son müzik aramızda verelim. Son beş dakikayı da toparlarız. Olur mu Cimak? Olur. Tamam. Yine Yağmur Arı bize seçti. Mavi gri Söyleyecek ben sende yandım. Dinliyoruz. Kırılsak da, darılsak da. Sen de kabul etikimizde seviyoruz. Sanki bir uçuruma yalın ayak yürüyoruz. Yine de bir yerlerde arıyoruz ruhumuzu, ufkumuzu, sevgimizi. Yine de bir yerlerde buluyoruz geçmişe dair unutulmayan ne varsa Ben sende andım, sende söndüm Çıkar yol bulamadım bu sensizliğe geteler Sadece göz yaşlarım kaldı sayfalarda. Ben sende yandım sen söndüm. Çıkar yol bulamadım sensizliğe diye. Geceler doldu içime cevap veremedim sadece. Göz yaşlarım kaldı sayfalarda Yaşlarım kaldı sayfalarda Sadece çığlıklarım kaldı Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Çok az bir zamanımız kaldı Sana bir soru soracağım Cimen En sevdiğin karakter hangisi oldu bu metinde? Ben Pak'ı çok beğendim Üçüncü perdede, ikinci sahnede e, Çok tatlı bir sahnesi var Bakın Pak, Obero'nun e, Habercisi Doğru mu söyledim? Evet yani hani on, onun hmm. ayak işlerini yapan onu çeşitli yerlere gönderiyor. Bir, evet. O hani çiçek öz suyunu dökmesi için de pakı görevlendiriyor. Bunu hmm. al bunu sen yaparsın diye. Ee, ama hoşuna gidiyor bu. Hani elinde bir takım güçler var sağa sola sataşmak hoşuna gittiği için. E, bu Oyun için prova yapan ayak takımını gözüne kestiriyor. E, orada diyor bir takım insanlar vardı, şapşal herifler. E, onlar bir şamata içerisinde sahnelerini çalışıyorlardı bir fırsat bilip eşek kafasını dönüştürdüm bir tanesinin başını diyor ve dolayısıyla bir çalığa giren bir karakter eşek başlı olarak dışarı çıkıyor ve yani ortadaki telaşı anlatıyor çok eğlenceli bir sesle işte birileri bağırdı ötekileri Atina'dan yardım istedi korkudan ödüleri patlamış akılları karışmıştı diye o sırada da Titania uyandı ve o eşeğe vuruldu gibi bir şey söyledi zaten o işlerde çok sürekli bir Hata yapıyor ya o. Evet. Bir Atinal'i ya hani şey yapacağına. Ama işte hani şey konuştuk ya. Ama çok sevgili e, evet. Gözünüzü açtığınızda bir eşeğe de vurulabilirsiniz. <gülüyor> evet. Demeyi de bir yandan böyle evet, nitelikli bir şekilde başarmış. Bir şekilde alay da ediyor. Evet. Yani, yani o kadar, alay ediyor? İşte o kadar abartılı bir şekilde aşk. Anne çocuk ilişkisiyle o alay olur. ediyor. Evlilikle alay ediyor. Evet. Çok duygulu. Ölümle alay ediyor. Çok duygulu çok tutkulu zannettiğiniz o aşk işte sadece. Rüya. Amlatılmış aslında eşek evet, Rüya rüya. Kendinize inandırıyorsunuz. Rüya rüya. Bu hayatta yaşadıklarınız bir rüya diyor. <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Shakespeare incelemelerini Cimen Günay Erkol'da devam ettirdik. Umarım hepinizin hoşunuza gidiyordur. Ee, biz bundan sonraki programda da bir pro program bu proje devam edecek Shakespeare eserlerini inceleyeceğiz. Ee, Allah'a Çok teşekkürler dinlediğiniz için hoşçakalın.